Davaya hizmet eden, hizmet için canın veren genç nesiller geliyor. Cihad ehli geliyor. Bu an aşkı yanan, hüzün baş kaldıran, muvahitler geliyor cihad ehli geliyor Muhammed'e canım feda odur örmek insanlar zulme karşı tavizsiz olan cihad ehli geliyor Kur'an aşkı ile yanan zulme baş kaldıran muvahitler geliyor cihad ehli geliyor Kur'an ile beslenen sünnet ile güçlenen seçilmişler geliyor cihad ehli geliyor davaya hizmet eden Hizmet için canını veren genç nesiller geliyor, cihad ehli geliyor. Kur'an ile beslenen, sünnet ile güçlenen seçilmişler geliyor, cihad ehli geliyor. Böyle milletiz, böyle ümmetiz. Ey Muhammed, ey Muhammed, senin yolundayız ya Muhammed. Ey Muhammed, ey Muhammed, senin yolundayız ya Muhammed. Senden ayrılmayız sendedir medet, yolunda yolcuyuz ya Muhammed. Senden ayrılmayız sendedir medet, yolunda yolcuyuz ya Muhammed. Hep seni düşünürüm. Düşünmeye değersin Senin için yaşarım Sen gönlümde erirsin Bak çırpınır yüreğim Beni de yuturmaz mısın? Ben senden ayrılamam Sen benim şehadetimsin Şehitler kervanına Yeni bir gül eklenince Ateş basar içimi Dilerim Rabbimden Ben de katılayım Bu kutlu kervana Hattabın içinde görürüm ben kendimi Şehadet sevdasıyla böyle coşar, olacak, dağıtırım bendimi. Ben senden ayrılamam, sen benim metin, bir tanemsin. Damarımda kanın, kanımda şekerimsin. Dualarımda yalvararak milletiz, buğulu gözlere isterim. Ey Başımız muhammed, secdede kaldıkça, dudaklarımızdan muhammed, yalvarış bu hiç eksilmesin. Kalbime muhammed, kazıdığım adım hiç silinmesin. Muhammed, ben senden ayrılamam, sen benim şehadetimsin. Hep sevdanı çekerim, kanım kaynar şehadet kanına. Hep sevdanı çekerim, kanım kaynar şehadet kanı. Sevgim sonsuzdur sana ey mazlumun buğrul. Elbest sona erecek hasret yanına döndüğümde, ben senden ayrılamam, sen benim hayatım ve varlığımın sebebisin.